Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Yeşil Çamarküsü programında sizler birlikteyiz. Ben Deniz Utku Uluer ve bugün kalabalık bir e, kalabalık bir şekilde stüdyodayız. E, efendim, şu anda kayıt yapıyoruz, kayıttayız ve ilistratör Aslan Şükür, e, Hakan Tunga Kalkan, Ömer Atakan ve Fatih Yürür ile birlikte bugün Altın Fırçalı Adam e, belgesi üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Tabii süremiz yani 25 dakika kadar süremiz var. Ee, o nedenle süremiz aslında kısıtlı ve ben tabii Aslan sohbet uzun uzun sohbet etmek isteriz ama zaten e, yapılmışı var denir ya. E, Belgesel üzerine uzun beri çalışıyorsunuz. Bu ilk fikir nereden çıktı? Ee, i̇lk fikir geçtiğimiz yaz ayında e, Ömer Atakan ve İzzet Tuğban Aksoy'un hazırladığı Ahyak çalışmasını güzel bir... ...sanatçının e, tüm çalışmalarını bir arada bulabildiğiniz görsel zenginliği olan çalışmayı kendi koleksiyonumu almıştım. Bunu aldıktan sonra e, neden ben bunu aslan şükrü imzalatmıyorum diye düşünmeye başladım. Ve Facebook üzerinden iletişime geçtim. Sağolsunlar hemen e, geri dönüş yaptılar ve bir, bir buluşma günü hazır, ayarladık. Buluştuğumuz gün hani inanılmaz e, keyifli bir sohbet oldu, neşeli bir sohbet oldu... Sonuçta o gün ilk kez kendisiyle tanıştım. Yani Aslan abinin üzerindeki enerji, olumlu yaklaşımı beni inanılmaz motive etti. Ki benim kendi hayatım içinde de çizgi romanı sevmemde kendisinin çizimlerinin çok büyük etkisi vardı. İlk Zagorlarla çizgi romana başladım. Ya da daha sonra alem dünya klasiklerini okumamı istediğinde gidip aldığım e, kitapların hepsinin kapağının Aslan Şükür'e ait olduğunu seneler sonra öğrendim. Atlantis, o, no. e, Onlar dahil ve işte yaptığı Jules Verne klasikleri. Evet. Ve akabinde de o görüşme sırasında ki ben hani şimdiye kadar hep kahramanlar sinemada üzerinden çizgi roman ve sinema üzerine araştırmalar yapmıştım ama hiçbir belgesel çalışmasına girmemiştim. Neden Ne aslan şükürünü yapmıyoruz fikri o an aklıma geldi ve hemen konuyu açtım sağ olsunlar kendileri de kabul ettiler ve ondan sonra bu maceraya başladık. Peki Aslan Bey bugüne kadar sizinle ilgili bir çalışma yapılmış mıydı yoksa bu bir ilk mi oluyor? Röportajlar falan filan çok oldu. Hı hı. Ama e, bizim Ahyak kitabımız aşağı yukarı Türkiye'de ilk hatta dünyada bile ilk diyebilirim. Bütün e, çizgi, e, geçmişimizin toplamı hı hı. olarak yani daha önce röportajlar oldu, Röportaj. televizyon programları oldu, televizyonlara falan çıktık falan filan. Bu Ahyak kitabı e, çok değerli. E, Türkiye'de ve dünyada belki de ilk. Birazcık daha açabilirsek ahyak. Yani şöyle orada ben isterseniz <gülüyor> kısaca bilgi vereyim. E, e, dünyaca ünlü ilüstratörler işte Robert McGinnis veya Dreyfus Truzen'ın falan çok güzel portfolyo kitapları vardı. Hani çizgi roman ve ilüstrasyona meraklı olduğum için bunların koleksiyonunu yapıyordum. Daha sonra e, orijinal e, basılmış çizgi roman ilüstrasyonlarının koleksiyonlarını yapmaya başladık. Yurt dışından orijinalleri topluyorduk. Sonra Aslan Şükür'ün e, biz de zamanında tabii Mr. Nozagor, Mandraki onların... ...çok okuduğumuz için. Aslan Şükür'ün çizdiği orijinal ilistasyonları topladık bir arkadaşımla beraber. Sonra da şey fikri geldi aklımıza. Biz bunu neden bir kitap olarak basmıyoruz? Madem dünyada böyle yapılmış, Türkiye'de de bir sanatçı için yapılmamış bir şey. Gerçekten de bu Türkiye'de ilk kez yapılan bir sanatçının bütün portfolyosunun içinde olduğu... ...çok kaliteli bir kitap hazırladık. Yaklaşık 150 sayfa hard hardcover. İçinden de Aslan abinin yine üç tane çizdiği white böyle... ...80'e 120 boyutunda büyük panorama posterler de çıkıyor. 750 adet limitli olarak bu kitabı bastırdık. Ee, bunu da ücretsiz olarak e, dağıttık, satışa da sunulmadı bu kitap. Hı hı. E, eşe Dost'a falan filan hediye ettik. Dolayısıyla az da olduğu için daha da e, değere bindi. Şimdi zaman zaman kitap müzayedelerinde veya eBay'de e, satışa sunulabiliyor. Çok e, nitelikli, değerli bir kitap oldu. Açıkçası aslında Türkiye'de böyle kitaplar üzerine, sinema kitapları, işte çizgi romanları üzerine aslında kitapla üretimleri oluyor. Ancak sanırım ulaşması çok zor. Evet. Tek kaynağımız bazen sahaflar oluyor gibi geldi. Çünkü benim de mesela ilk defa düşündüğüm dediğim konuları işte bundan 20 yıl önce... Ee, yazmış başka bir sinema yazarına rastlıyorum. Ya da işte çizgi romanla ilgilenen ama bu kitap hakkında aslında çok fazla bilgi yok galiba. Değil mi? Evet. Şöyle yani biz kitabın e, arkasına barkodunu koyduk. E, o şey kaydını yaptırdık kütüphanelerde. Türkiye'nin e, önemli kütüphanelerine önemli koleksiyonerlerine hediye olarak gönderdik Çizgi romancılara gönderdik. Bazı sahaflara bıraktık. Bir kısmını Aslan abiye verdik. O gene e, koleksiyonerlerine falan filan dağıttı. Bir de limitli yaptık ki daha çok değerli olsun diye. Zaten 750 tane basıldı. Dolayısıyla şu anda pek piyasada bulunmuyor. E, bu kitabın içinde bütün Aslan Şükür'ün çizdiği kahramanlar, kahramanların e, maceraları, Türkiye'de yayınlanma serüvenleri hepsi e, bir şekilde açıklanıyor. Aslan Şükür'ün e, kişisel biyografisi falan var. Hakan e, da... E, Kitaptan hakikaten çok güzel bir şekilde kitabı yapılmış. Bu sefer filmine geçelim diyerek bir üst boyuta taşıdı Aslan Şükür'ün. Yani senaryosu macerasını. Aslan'dır ama oradan geçiş mi? Yani artık. onun bir, bir şeyle oldu. denebilir. Hareketlisini çok daha üst versiyonuna hazırlıyor. Çok da güzel bir şey yapıyor. Kendisini de çok tebrik ediyorum. Bu noktada esas Aslan abinin biraz çizimlerinin hani niye değerli olduğu ile ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. 2000'den fazla mıydı Aslan abi? Yok. Kaç? İki yani? yakındır 2000'e evet. yakın tabii kapak. Tabii bizi bunların bu kadar hesabını kitabını yapmadık tabii biz. Ha öyle çalıştık. <gülüyor> ben yaptım aslında abi hesabını <gülüyor> kitabını. Ya biz düştü Şundan yaptım. Ee, Harikasın. Sizin e, basılan e, Mr. No'lar, Zagorlar, Tay yayınlarının ne kadar bastığı evet. var. Ya çizdiğiniz kapaklar var. 2000'in üstünde 2000 in 2000 in çizdiğiniz veya 2000'e <gülüyor> yakın 1800-2200 arası çizdiğiniz Harika. illüstrasyon var. Birebirse ee, bu çizgi roman tay yayınları dönemi için. Çizgi roman tay yayınları 30 sene boyunca 1970'lerden e, 90'ların sonuna kadar. E, bütün hepsini biliyorsunuz Aslan Şükür çiziyor. E, ve o zamanlar tabii bu tay yayınlarının e, çizgi romanlarının satması da çok enteresan. E, i̇nsanlar o renkli kapakları görüp e, bu romanları satın alıyorlar. Avrupa'da ve Amerika'da yayınlayan versiyonlarında bütün kapaklar renksiz. İlk kez Kesin, çünkü, yayınlarının sahibi Sezen Yalçıner evet, renkli evet. kapağı geliştirip e, Televizyonlar renksiz, her şey evet, renksizdi zaten. Siyah beyazdı. E, işte. Siyah beyazdı ama kapaklar ilk kez bu renkli Türkiye'de renkli, çıkınca, renkli kapak evet, çıkıyor ve evet. e, çok güzel bir pazarlama stratejisi de aslında. O, o noktada esasında aslında abi hani e, neden orijinal kapaklarla basılmamıştı çizgi romanlar? Orijinal kapaklarda basılmama nedeni İtalya'da albüm olarak çıkıyordu. Albüm albüm büyük bir albüm. Bizde haftalık çıkıyordu. Mesela bir albüm bizde dört defa çıkması lazım yani haftalık çıktığı için. Mümkün değil, denk gelmiyor. Fakat bir de Sezen Bey dedi ki aslan bunlar orijinali siyah beyazdır. Bunlar filmde renkleniyor. Biz daha güzelini yapabiliriz dedi. Ve dolayısıyla daha güzelini yapmak için yola çıktık. Hı hı. Asıl neden odur daha güzelini yapmak için. Şimdi burada bir aslında... Yani şöyle söyleyeyim tereciye tere satmak derler <gülüyor> ya yani İtalyanlar ki dünyanın bir numaralı yani Amerika, İtalya dünyanın bir numaralı çizgi romancılarıydı. E, Türkiye'de biz bunu daha güzelini yapıyorsak helal olsun diyeceğiz. Şimdi burada bir virgül e, koymam, eklemem gerekiyor. Çünkü yani şimdi programımızın ismi Yeşilçam Arkeolojisi <gülüyor> konuştuğumuz konu çizgi roman. Bu evet. altını çizmem gereken evet. çok önemli bir nokta var burada. Çünkü e, hani Yeşilçam'ı... Özellikle bu vırdılı kırdılı filmler, macera filmlerini etkileyen en önemli iki tane unsur var aslında. Birazdan gireceğimiz unsurlardan bir tanesi e, serieller ve e, yurt dışında yapılmış filmler. İşte bunlara o Buck Rogers'lar, e, Rogers. hatta 60'ların e, başlarında James Bond. Bütün bu filmler, Euro Spy filmler girer. Diğerlerisi e, çizgi romanlar. Ee, çizgi romanların çok büyük bir etkisi var Yeşilçam filmlerine ya, filmlerin isimleri özellikle Şimdi Tom Brax film mesela çekiliyor ama Tom Brax'ın aslında e, çizgi romanıyla alakası yok ama e, filmin ismi e, çizgi romandan geliyor ve e, bu çizgi romanla Yeşilçam'ı işte bu vurduluk, kırdulu bugün biz fantastik Türk sineması diyoruz bu e, film filmler artık yani o gün fantastik film olarak yapılmamışlar hani işte bazı maskeli kahramanlar seriellerden özellikle etkilenmiş onlar gelmiş Burada sizin de çok büyük bir etkiniz olduğunu da düşünüyorum ben. E, çünkü e, yani biz işte 70'li yıllarda doğmuş e, işte gençler sizlerin aslında kapaklarıyla büyüdük. Yani sizin evet. çizdiğiniz kapaklarla evet. büyüdük. Evet. Evet. Ama o dönemde yapılmış pek çok Yeşilçam filmi de e, aslında tabii çizgi romanlardan etkilenmiş gelmiş. Ha, biliyorsunuz Killing. Killing bir foto roman Foto roman. E, 1967 yılında e, işte ortaya e, işte Türkiye'de e, tekrar basılmasıyla yani yayınlanmaya başlamasıyla birlikte ...bir furya haline geliyor. Filmleri çekiliyor. 13 tane film çekmiş mesela. Diyor. Dört. Ve böyle çok direkt bir aslında ilişki var. Hem yani çizgi romanlar, foto evet. romanlar ve sinemayla. Bu konuda da çok değerli buluyorum ben. Özellikle sinema ve çizgi roman arasındaki ilişki. Tabii günümüzdeki Marvel ve diğer konuları da bir kenara bırakırsak ama... ...Türkiye açısından da böyle bir altyapısı var aslında. Bilmiyorum size hiç evet. bu konuda soruldu mu bu? Bana hiç... Afiş yaptınız mı diye soruldu. Hı hı. Fakat ben her zaman dedim ki yani bizim tay kapak çalışmalarımız 12 tane kitabımız vardı çünkü. Ee, o kadar pahalı çalışıyordu ki ve onların yedeklenmesi her haftalık çıkıyordu çünkü bunlar. Onların yedekleri diğer işlerin falan alt kitapları işte Barbara Kartlatlar, e, Jülbenler, Çizimler, Çocuk Kitapları, diğer yayın evlerine o kadar yoğundum ki e, afiş yapmaya vaktim olmadı. Dolayısıyla da afişe girmedim hiç. Peki hiç sizin çizimlerinizden etkilendiğini düşündüğünüz ya da gördüğünüz bir çizim oldu mu? Onun Afişlerden. bir şey bahsediyor. söyleyemeyeceğim. Bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü mesela Jülver'in de bazı hikayeleri yani Türk sinemasına uyarlanmıştı. Mesela oradan. Jülver'in <gülüyor> tabii hareketli olduğu için uyarlanmış ama benden etkilendiklerini bilmiyorum. Tabii mesela Zagor filmleri var. Zagor... Mesela Gönül isterdi ki siz afişini çizenlerden birisi olabilir. Evet fakat <gülüyor> başarı oyuncusu haber göndermişti bana. ...bana hiç benzemiyor demişti. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki... ...ya kardeş bu ithalen şey... ...yani sana niye benzesin ki? Böyle. E zaten e, Levent Çakır... Leven e, evet, evet, ...akrobatik Leven Çakır. olarak aslında Zagor'a benziyor. Ya zaten kendisi de bunu söylüyor. E, hareket olarak tabii yüz <gülüyor> şekli olarak... E, ...çizgi roman daki <gülüyor> ...yani Zagor'a benzemiyor ama... E, ...vücut yapısı olarak, hareketler Şimdi, olarak benzemiyor. Şimdi e, ressamı ben olduğumun... Yani, ...Ferri yarattı, ben de kendime göre yorumladım... Hı -hı. ...ben ne çiziyorsam Zagor olur yani. Ha evet, o, yani, yani <gülüyor> Kimse karışamaz. Peki sizin bir... ...bir, bir, ensta, bir, bir, bir nokta vardı orada... Bir. Ee, ...sanırım siz Feriye de... ...sanırım bir Zagor... ...hediye mi ettiniz zagor Mr. No Zagor. Ha, i̇mza gününde, TÜYAP'da imza gününde... ...beraberdik... Ee, orada koleksiyonlar arkadaşlar gelmişti İtalyanlar. Onlara resim satmıştık. Dolayısıyla Feride ve arkadaşları da, resim arkadaşlar da vardı o da ayrıca. Ee, onlar da istediler. Ben hediye etmek istedim. İlla ki Feride dedi ki yok dedi. İlla ki vereceğiz falan falan filan. Zagura'da verdik yani. Feride aldı. Çünkü beğen beğeniyordu, seviyordu. Hatta Mister No'yu, benim çizdiğim Mister No'yu kendi kapanda da kullandı. bilmiyordum. bıçak ben. vardı. Tabi. Tabii, o, ayakta vardır o resim. Evet ha. o kitapta da var şey e, aslan şükür e, ağzında bıçakla arka planda pırpır uçak pır var yerde sürünürken çiziyor Mister No'yu. Feri bunu e, görüyor Ferri ve, ondan çok etkileniyor, e, çok etkileniyor Kendin Sezen e, Bey'e de soruyor izin alıyor ondan sonra aynısını siyah beyazına çiziyor ve o kapak e, İtalya'da da basılıyor. Hatta İtalyanlar şöyle söyleyeyim bu Bonelli Hı. onlar Judas, Judas çıkarttı Jericho çıkarttı. E, bütün çizgi romanlar tuttu fakat bunlar İtalya'da tutmamış. Yani Ken, biz... Ken Parker? O... yok. Yok Judas Jericho. Onları biz de çıkarttık. Size mi de Tay yayınları bünyesinde. Kapaklarında ben çizmiştim. Bizde tuttu kitaplar. İtalya'da tutmamış. Tutmasının en büyük nedeni de inanılmaz diyor, güzel kapakları. Ve yani. evet ve Borelli diyor ki size mi bir gün iş anlaşmasına gittiği zaman size mi Aslan Bey bize ne çizseydi bizimkiler tutardı diyor <gülüyor> kapakları. Bunu size hmm. bir bana söylüyor. Dedim büyük iltifat yani sağ olsun. Bu burada aslında sanırım Hakan'la ortak bir anımız var. İkimiz evet. de çizgi romanları kapakları için aldık. Evet, öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle de derler arkadaşlar. Sağ olun. Benim yani, yani <gülüyor> bildiğim çünkü hala İtalya'da Tay Yayınları'nın Aslan abinin çizdiği kapakları toplayanlar var. Hı -hı. Yani orijinalin zaten bulması zor. Normal tay yayınlarını bile artık bulmak gittikçe zorlaşıyor evet. sahaflarda. Bundan birkaç sene önce bir liraya denilen şeyler şu an on liraya bile bulamıyorsunuz evet. yani. Ya o çok net hatırlıyorum çünkü ben de böyle etrafta sahafları gezerdim. Şu an yani yok. Bir ara çok rahat bulduğumuz şeyler yani kapının önüne balya balya konulurdu. <gülüyor> <gülüyor> <Ebeden> öyleydi, <gülüyor> evet. Ne kadar basılıyordu peki bu çizgi romanlar? Hem bu bizim 71'de ben çalışmaya başladım. Evet. Rahmetli balon yazılarına yazan Ferda abimiz vardı. Aslan dedi biliyor musun dedi trajimiz ne kadar? Ne kadar Ferda abi dedim? 45 bin yapıyoruz hafta dedi. Yani bir ton bıraksın 45 bin basıyor. Zakor 45 bin basıyor. O küçük ince basıyor. 45 bin. Google bin, bin tane siz olurken. Bugün bin tane bir albüm basarsa. Yani ayda 180 acık, bin. Adede demişler adet çünkü, çünkü her hafta yani çıkıyor. Düşünün yani. Altın çağını yaşıyordu. Evet. Hatta Mister No 75 bin'e vurmuş. Esasında Aslan abinin kapaklarda birebir Yeşilçam dışında e, Hollywood sinemasından çok büyük etkiler vardır. Hı hı. Orada Ömer'in de yorumlarını hı. ben de almak isterim. Çünkü işte Star Wars, E.T. ya e, da mesela... çok Frankenstein bütün bir, hayal edebileceğiniz fantastik tüm karakterleri yedirmiştir Kesinlikle. ki içeride da o karakterler yok. yok. Ben de mesela Atlantis'i biliyorum. Evet <gülüyor> Atlantis'te <de> vardır. <gülüyor> Ee, mesela şeyde e, Mandrake kapağında it e koymuş Abdullah'la beraber. E, o sırada Steven Spielberg'in E.T. filmi vizyonda. İşte sihirbaz işte <gülüyor> evet. orada E.T. canavar ben falan. Ben şimdi tabii <gülüyor> vizyona giren filmleri evet. takip ederdim ve günümüzün popüler kahramanları kimse onu kapakta kullanmaya tereddüt etmezdi. Ben paralel tanesi... olarak kullanırdım onları. Değişik olsun, vurucu olsun diye. İçeride macerası bir geçmiyor. Jericho evet, kapağında mesela Lee Van Cleef'i arkada ha, Kötü adamlar etmiş. benim için çok cazipti. Charles Bronson'a çok Çok daha, daha etkileyici oluyordu. Ön plana onları koyuyordum. Kötü adamlar mesela. Gene bir Mandrake <t�ms> <bir abre> kapağında alt planda Klaus Kinski ateş ederken onları koyuyor. Mesela ben bir tane kızın maske kapağında. Yani biraz kapakta alışılmışın dışına Mesela evet. kızıl maske e, kapağında mesela kızıl maske yok sanırım orada Elephant Man o dönem 80'lerin başı meşhur hı hı. onu koymuş fakat gözünden X ışını çıkıyor hani tamamen iyice fantastik bir dünyaya dönmüş iş çok keyifli. Yani e, bu işte fantastik Türk sineması dediğimizde e, yani bunlar e, aslında ben yani, besin kaynağı az hep yani, kullanıldı. etkileşim var. Ha, etkileşim olabilir. E, etkileşim çok etkileşim fazla olabilirler tabii. Yani e, tabii mesela farklı. bence dünyayı kurtaran adam bile günün sonunda hani bugün artık bir kült olmuş hep konuşulan evet. şeyde bile bu çizgi romanların insanlara verdiği heyecanın bir etkisinin sonucudur. E zaten e, her ne kadar hani işte Türk Turkish iş, Star Wars diye çıkmış olsa da aslında çizgi romandan çok etkilenmiş. Yani Flash, Baytekin'den çok etkilenmiş. Hmm. Tabii, film olarak adam etkilenmiş. Ama çizgi romanlardan etkileniyor. Yine. Ama şimdi günümüz, Seriyellerden... günümüzde, günümüzde bile biliyorsunuz. Yani Süpermen'de, Batman'de, Örümcek Adamlar şunlar bunlar vesaire. Hı -hı. Bugün çok revaşta tabii. Bütün çizgi roman kahramanları hep filmi çekildi ve satış rekorları kırıyor yani. İzleme rekorları Be Benim merak ettiğim bir şey var aslında. Buyurun, Burada sonra içerisinde. Mesela... Ee, işte siz çizgi romanına yöneldiniz mi hiç? Mesela onu çok merak ediyorum ben. Hayır çizgi roman hiç yönelmedim. Hiç düşünmedim. Çok zor bir iş. Allah kolaylık versin herkese çizen arkadaşlar. Mesela storyboard falan teklif eden oldu çok, mu size? Çok merak ediyorum. Hayır hayır ben e, renge gönül vermişim yani ressam Hı. olacağım. İl önce ben karikatürle başladım. Sonra renkleri sevince dedim ben ressam olmalıyım. Dolayısıyla da vesile oldu. Kapak <gülüyor> ressamına başladık. Şeyde sinemadan devam edecek olursak orada şuna da esasla girmemiz lazım. Hani Aslan Abin etkilendiği kısımlarda orada James Bond çok Hı. özel ayrı bir yeri var ki. Ömer'in de o uzmanlık alanı orada ben biraz Ömer'in de yorumlamasını Hem isterim. İstanbul'da çok güç hatta Türkiye'de çok fazla geçiyor James Bond. Evet. Hem pek çok Yeşilçam filmine etki ediyor. İşte evet, Altın, Altın Çocuk'tan çocuk. evet. çıkarız yola sonra evet. James, e, Cüneyt Arkın'ın yaptığı bazı filmlerde, aksiyon, filmleri. aksiyon filmlerinde çok daha başka bir etkisi James Bond'un Yeşilçam filmleri de müzikleri. O kadar Kesinlikle. çok filmde kullanılmış ki. Herhalde bine yakın filmde James Bond e, müzikleri kullanılmıştır. E, James Bond deyince müziksiz e, olmaz tabii. James <gülüyor> Bond müziksiz yani. olmuyor tabii. E, Muhteşem e, müziği var tabi. Bu, bu noktada sanırım e, James e, Bond için çok değerli çizimleriniz var. James Bond bizde tabii çizgi roman olarak çıkmadı. Küçük boy roman olarak çıktı. Hı -hı. Aşağı yukarı 15 tane çizdik galiba. 14 tane. 14. E, 14 zaten o zaman Revaş'ta şey vardı Roger Mur vardı. Evet. Biz konuştuk acaba hangi James Bond'u yapalım? Roger Moore'u üzerine karar verdik. Roger Moore'un bütün şey romanlarda başrolü karakteri olarak şimdi şu, Roger Moore'u kullandık. Şöyle yani aslında. Şimdi, e, şimdi e, burada bir şimdi e, burada, e, burada e, bir noktada var. Ömer Bey be. sanırım Türkiye'deki en önemli James Bond koleksiyonlarından bir tanesi doğru olur mu? Evet. dünyada. Dünyada biraz abartı olabilir ama <gülüyor> Türkiye'de yani hakikaten. Yani şey söyleyeyim, altın tabacı bile vardır. Evet. Ee, altın tabacının <gülüyor> orijinali. Pardon evet. altın tabanca derken ee, şeyin şey e, altın tabancalı adam filminde Filmi. e, kullanılan e, işte çakmak kalemlik e, sigaralık ve kol düğmesinden oluşan e, üzeri altın kaplamalı e, bir e, tabanca yapılıyor e, bunun e, 15 limitli bir e, replikası daha sonra yapılıyor e, üzerinin de Roger Moore ve Christopher Lee imza alıyor e, onun iki numarası bende işte bir numarası Roger Moore'daydı yıllarca. <gülüyor> e, Öyle bir şey hikayesi var. Ama Altın Tabanca'nın filmde kullanılan orijinali... ...zaten Iron Productions'ın e, müzesinde duruyor. E, o One <gülüyor> of a kind tek olan. Ama bu da gene çok değerli. İşte 15 limitli işte iki tane Christopher Lee... Yani James Bond'daymış ne olsun. Mesela yedincisi olsaydı... O da, da güzel bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey. E, şey e, şimdi... E, Aslan Şükrü'n çizdiği James Bond kapaklarından bahsedecek olursak... E, ...Tay yayınları 82-83 senesinde... Iron Fleming'in 14 tane zaten... ...James Bond romanı var. Bunları Türkçe'ye çevirip e, fiction yani normal çizgi roman değil, roman olarak yayınlıyor. Ve kapaklarına da gene e, Aslan abi'den e, çok güzel e, illüstrasyonlar yapılıyor 14 tane. E, bunlarda da hep e, filmlerinde e, işte Goldfinger veya e, You Only Life Twice filminde mesela Sean Connery oynamasına rağmen... ...o dönem 80'lerde popüler olduğu için Roger Moore, hepsinde Roger Moore resmediliyor. E, bu on dört tane kapak e, hepsi Türkiye'deydi Aslan abi'deydi. İşte e, çoğu bende e, iki tanesi başka bir koleksiyonerde. Bir tanesini de e, ben bunları Aslan abiyle aldıktan sonra e, yurt dışındaki sitelere koydum. Reklamını falan filan yaptım. Çok dünyada e, Illustrated Bond diye bir konsept var. E, hı hı. E, James Bond'un çizilmiş orijinal afişlerini toplayan çok büyük değerli koleksiyonerler var. E, onlardan bir tanesine... E, ...gönderdim bu kapaklardan birini. Dolayısıyla bir tanesi de onda. E, yani e, Aslan Şükrü'nün... ...çizdiği e, en değerli... ...kapaklar hem az olmasından dolayı... ...hem James Aha. Bond olmasından evet. dolayı... ...hem dünyada da tercih edilmesinden dolayı... ...hani fiyat ve performans şey olarak da... ...en değerli James Bond kapaklarıdır. Bu noktada şunu da belirteyim Mesela bizim işte... ...belgeselin adı altın fırçalı adam. Esası bu tamamen... Altın tabancalı adamdan esinlendiğimiz bir şey çünkü evet. çok fazla Aslan abi işte Zagor, Maske, Mandrake, Mister No ile özdeşleşmiş durumdaki harikulade çalışmalar fakat James Bond çok daha geri planda kaldı bunu sadece bilenler biliyordu biz belki buradan da bu isimle beraber bunun canlanmasını istedik hem de konseptle de çok uymuş oldu. Ya burada bir şey söylemem gerekiyor. Yani ben de James Bond hayranıyımdır ama e, o zaman James Bond e, sergileri yapıldığı zaman yurt dışında e, bunları yer vermesi gerekir. Tabii. Ya böyle bir kontanız oluyor mu şu anda? Şöyle ben e, Kasım ayında Perapalas'ta e, Black Week 3. E, e, polisi haftası düzenleniyor. Her sene polisi haftası düzenleniyorlar kara, kara hafta. E, orada e, James Bond sergim oldu. E, tema çünkü şeydi Iron Fleming'li Perapalas Otel'de kalmış. Hı. Orada bir 4 e, günlük bir sergi yaptık. Ee, yani yurt dışında bunun koleksiyonerleri var ama Türkiye'de e, yani e, keşke daha da olsa ben yani hani e, bir şeyler trade etsem değişsem falan hmm. bulamıyorum. Koleksiyoneri yok Türkiye'de bu işi fazla yapan. E, burada ben sergilerken Aslan Şükür'ün orijinal çizimlerini de tabii sergiledim. Bunlar gerçekten çok değerli. Şöyle bir size gene örnek vermek gerekebilir. E, mesela daha yeni iki ay önce önümdeki şimdi e, doküman olarak da getirdim. Yurt dışındaki bir müzayede de 1967'de e, You Only Life Twice filminin e, orijinal ...afişinin orijinal çizimi... Hı hı. E, ...25 bin euroya satıldı. E, dolayısıyla... E, ...Aslan Şükrü'nün de... ...80'lerde çizdiği... E, ...Roger Moore'lu... ...James Bond kapaklarının... ...yani bugünkü en az değeri yurt dışında... ...5-6 bin eurolar civarında. Orijinal çizimlerden... tat bir örnek de noktada verirsek... Hı hı. ...orijinal, en çok satılan orijinal çizim nedir diye... E, ...1939 yılında... E, Tintin e, Herje'nin çizdiği... Tintin çizimi... ...Christies'deki müzayedede geçen sene... 500 bin euroya satıldı. 500 bin, 500 bin euro. Tenter, asteriksler falan filan bunlar böyle 300-500 bin eurolarda. İşte James Bond posterleri, ...bu demin bahsettiğim poster ee, basılmış değil, sinema posteri değil. Sinema posterleri çok daha fazla ediyor, onların orijinalleri. Dolayısıyla. E, yurt dışında çok bilinen bir koleksiyon işte. Ama biz burada Türkiye'de bunu yapan kişiler az. İşte Hakan, e, ben işte belki bir 30-40 kişi daha maksimum sayabiliriz. Yani ben e, de ucundan kişi olayım. Ama, ama çok güzel şöyle de bir avantajımız var. E, yani bunları şu anda Türkiye'de çok daha uygun fiyatları bir şekilde bulabiliyoruz. Doğru. Ama yurt dışında inanın bunları e, koleksiyonerlerine gönderdiğiniz Hı. zaman, verdiğiniz zaman çok çok değerli hepsi. Mesela e, işte Bondi Motion'a gitmiştim ben. O Londra'daki. Londra'da ben de Londra'daki tabii, tabii, o Çok güzel, güzel. Muhteşem bir... Evet. Evet. Mesela orada aslında daha da genişletilmesi gerekiyor. O DHX'in... Tabii, ismin. tabii. Ya peki sizin James Bond seviyor musunuz? James Bond, bayılırım tabii canım. Ve hangi, hangi James, James Bond'u en çok seviyorsunuz peki? Vallahi bütün James Bond'ları aşağı yukarı severim. Mesela benim için Ama bir numara Sean Conner'dir. Ben... O iyidir de ben... E kapaktan da yaptığım için hocam illa ki. çünkü onun materyallerini falan da çok toparladık ettik falan filan ve bayağı da çizdik. Ama sever mi yakışıyor? <gülüyor> Uzun boylu bana mı yakışıyordu yani? Ee, o zaman baş abi yani peki bugüne kadar beğenmediğiniz bir James font oldu mu? Yani şu uyumuyor aslında dediğini. So <gülüyor> şimdi ayıp olur mu? <gülüyor> Son, pek. <gülüyor> evet, yani diyorum ki ya biraz sıksam ben bile döverim bunu falan bile diye düşündüğüm olmuştu. Pe yani. Peki mesela Pires Brosnan'ı çizmek istediniz mi? Yani şimdi dışarıya şimdi e, çalışmaların devam o, yani ediyor. Kendiniz yaptınız mı? Çalışmaların devam ediyor. Hı -hı. Çizilecekler var. Hepsinden çizeceğim yani zannediyorum. Hepsini çizeceğim yani. E, vizyona giren yani o Daniel Craig'in sonraki evet, çocukları evet, değil Evet, evet, evet. Onu falan kullanacağız. Mesela bir çizer gözüyle çizeceğiz. Hani Daniel Craig'in çizim şeyi. Yani dediğim gibi işte biraz ufak tefek geliyor. <gülüyor> Gözüme kestirdim ya. <gülüyor> Köp, köpürtmek zor <gülüyor> e oldu Biraz daha karanlık olduğu için beyken yani evet. o. Çünkü eskiden Roger Moore'da da şöyle bir şey vardı. Ee, hem kendisi de, de esprili. evet. Rejimi, e, çapın, muazzam e, bir böyle ya. hayal dünyası zaten hani evet, e, işte altın yani. tabancalı adamın afişi zaten Hı -hı. O, evet. o, o bu arada Türkiye'de onun kim bir çizim vardı da, o kimin çizimi o? E, işte Türkiye'de Aslan Şükür onun e, şey kapağını çizdi. Yok, bir de a, a, afiş var. Afiş yok. Türk afişi yok. Türk ama. değil o zaman. Yabancı Rabıtmak Rab, Yabancıdır. Yabancı. yabancı Türkiye'de bir tane çizilmiş evet. bir Türk James Bond afişi var. O ayrı ama e, evet. esas evet. hepsi şey evet. e, yabancı yani. Yabancıdır. Orijinal olanlar. Anladım. yani mesela böyle de işte Rusya'dan sevgilerle kapağını hani mesela... Orijinaldir. Fark, yok farklı olarak sizden de görmek isterdim ben. Açıkçası bir şuan kanalı çizim bekleyin, olur mu? Bekleyin, Sipariş geldi bekleyin, abi. Bekleyin, <gülüyor> Önümüzde var. Efendim e, tabii laf açacak, konuşacak çok şey var. Ancak hani hazır yani bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Ben birkaç hatırlatma yapayım. Şimdi tabii bu belgesinde bir gösterim olacak değil mi? Evet belgeseli Galası ismetse 2 Mayıs çarşamba akşamı Kadıköy kargada galasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında yine Mayıs ayı içerisinde gösterimler devam edecek. Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi buralarla anlaştık. Bunun dışında Kadıköy karikatür evinde olacak gösterim. Hani üniversitelerde istememizin en önemli sebebi de bizim hani gösterimden sonra ki belgesel yaklaşık 50 dakikalık bir belgeselden bahsediyoruz... Aslan ağabeyin yer aldı soru cevap şeklinde bir bölüm koyuyoruz. Hı. ve Bu aynı zamanda hani e, üniversitelerdeki gençlerin buna çizgi roman da sadece demeyelim. Bu bir yani dokuzuncu sanat yani çizime karşı olan ilgisini de e, arttırmaya yönelik bir fonksiyonu olsun istiyoruz yaptığımız bu çalışmanın. ve Ya da insanlar da beğendiği bir sanatçının ya da başka bir çalışmanın belgeselini yapabilir. Hı. Böyle bir ilham da vermek istiyoruz. Bu noktada ben bizim ekipten çok kısa bir cümlede bahsedecek olursam belgesel yönetmenliğini Fatih Yürür yaptı. İki tane çok güzel afiş tasarımı yaptık. Bunları da Bakikaya gerçekleştirdi. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. O zaman ben de size teşekkür ederim. Ee, ben de bu arada emeği geçen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Siz özel teşekkür ederiz var. efendim. Olsunlar, Yıllarca bize kapaklarımızla ayar gücümüzü genişletti. Rica ederim. Rüce de yaptım yani. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar e, Yeşilçam Arkeolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür kalın. ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>